El-i sünnet ve cemaatin itikadında mualat ve muadat yani dostluk ve düşmanlık. Şimdi biz <gülüyor> konumuza girmeden önce e, öncelikle şuna inşallah dikkat çekelim. Diyelim ki bugün işleyeceğimiz konu bir bakıma aslında öğrenilen bütün tevhidin femeresidir. Yani biz bu ana kadar öğrenmiş olduğumuz İtikad, itikadın esasları, mümin kimdir, kafir kimdir vesaire, Bütün öğrenilen itikadın semeresi, muâlat ve muâdat konusudur. Ondan dolayı aslında bir nevi itikadın en önemli meselelerinden bir tanesi ve dinin usullerinden olan meselelerden bir tanesi de muâdat ve muâlatdır. Muâdat ve muâdat ne demektir? Kimi seveceğiz, kimi düşman edineceğiz. Kime karşı zahiri ve batini kardeşlik duygularıyla, sevgiyle, yardımla yaklaşacağız. Kime karşı zahiri ve batini bir şekilde düşmanlık edeceğiz. Mualat, muadat ve mualat konusu bunu, yani bu konuyu işler. E böyle olunca da biz İslam itikadını niye öğreniyoruz? Kendimiz İslam itikadına hem inanç olarak yaşayalım, hem de bu inancı yaşayan veyahut da bu şekilde inanan insanlarla dostluk, kardeşlik ilişkisine gidelim diye. Ondan dolayı eğer biz desek ki muhalat ve muadat konusu, dostluk ve düşmanlık konusu itikadın, tevhidin semeresidir. Yerinde olacak olan bir cümledir. Tabii normal biz itikad kitaplarına baktığımız zaman illaki bu konu muadat ve muhalat konusu diye geçmez. Bazen vela ve berâ diye geçer ki ikisi zaten vela kelimesi muallat kelimesinin karşılığı, bera kelimesi ise muada kelimesinin karşılığıdır. Ondan dolayı biz ve Kur'an-ı Kerim'de varit olan şekliyle de Kur'an-ı Kerim'de varit olan şekli de vela veya muvâlâ veya tevelli veya uta bera'dır. Bera Kur'an-ı Kerim'de varit olan şeklidir. Peki bir konuyu anlayabilmemiz için öncelikle o konunun lugat ve şer'i manasını güzel bir şekilde anlamamız lazım. Şayet konunun lügat manasını ve konunun şer'i manasını anlarsak daha sonraki konunun içerisindeki tafsilata girmeden önce bizim için ne olacaktır? Bizim için e, faydalı olacaktır. Öncelikle vela demiş olduğumuz muala Arap lügatında birçok manaya geliyor. Yani Kur'ân-ı Kerim inmeden önce de Kur'ân-ı Kerim'in lügatı olan veya şeriatın dili olan e, Arapçada Araplar Vela kelimesini veyahut da Muvala kelimesini veyahut da bunun işte e, türemiş hallerinden Olan tevelli kelimesini Vesaire veli kelimesini Araplar farklı manalarda e, Kullanıyorlar Ve bu konuyla ilgili Sözlüklere, mucemlere Baktığımız zaman Görüyoruz ki Birden fazla manada kullanılmış Örneğin mesela kullanılan manaların En belirgini nedir? Nusret'tir. Yani velâ kelimesinin kullanıldığı manaların en belirgin nedir? Nusret manasıdır. Niye? Mesela Araplar diyelim ki "hum ala velayetin mujtemiun" dedikleri zaman veya "hum ala velayetin" dedikleri zaman, yani bir kavim için onlar velayet üzerinde dedikleri zaman, bunun manası nedir? Mujtemiune fi nusretin demektir. Yani onlar nusret üzerine ne yapmışlardır? Toplanmışlardır e, demektir. Yani en belirgin Kullanılan manalarından bir tanesi budur. Veya diyelim ki Araplar herhangi bir şahıs için işte e, falan kavim, falan kavmin velisidir dedikleri zaman işte mesela A kavmi, B kavminin velisidir dediklerinde yani o kavmin nasırı, o kavmin yardımcısıdır manasını çıkarıyorlar. Yine Araplar bildiğimiz gibi e, velâ kelimesini bir işin sahibi olma, o işte söz sahibi olma manasına kullanmışlar ve bu da yine o dönemde yani daha şer'i manası belirginleşmeden önce Arap lügatında kullanıldığı en önemli manalardandır. Mesela e, Araplar bundan dolayı e, ne diyorlar? İnsanlara veliyek yapan insana veliyül emir diyorlar. Yani emrin velisi, emrin sahibi, insanlara emretmeyi insanların e, yönetimini elinde bulunduran şahıs. Mesela Araplar. E, yetime bakan çocuğa veli diyorlardı. E, veli'yul yetim. Yani yetimin velisi diyorlardı. Niye? Çünkü yetim kendi işleriyle alakalı bir tasarrufu yoktur. Onun velayetini elinde bulunduran kişi onun işlerini, onun malını vesaire yönlendirdiğinden dolayı bu manada kullanıyorlardı mesela. Yine diyelim e, Araplar veli kelimesini kendilerine yakın hissettikleri arkadaş dost sırdaş için kullanıyorlardı. Yani biriyle diyelim ki bir insanın arasında bir muhabbet söz konusuysa, bir arkadaşlık, bir dostluk söz konusuysa bu ikisinin arasındaki o arkadaşlığı, o dostluğu ifade edebilmek için Araplar veli kelimesini kullanıyorlardı. Yine mesela Arapların en belirgin olarak e, kullanmış oldukları manalardan biri ise sevme idi. Yani e, وَالَا فُلَانْ ey اَحَبَّهُ yani falan falanı sevdi dedikleri zaman falan falanı dost edindi veli edindi dedikleri zaman yani manasına onu sevdiği manasına kullanıyorlardı. Yine benzeme ve tabi olma meselesinde mesela diyelim sözlüklere baktığımızda mesela ve vesita baktığımız zaman diyor benzeme yani temevle benzeme. Bir şeyin bir şeye ne yapmasıdır? Kendini benzetmeye çalışması. Sözde İnançta ne olursa olsun fark etmez. Ona tabi olması, kendini ona benzetmeye çalışması için veli kökünden gelen temeula fiilini Araplar ne yapmışlar? Araplar kullanmışlar. Ee, yine mesela Cemheratul Luga sahibi diyor ki Araplar veli için Yani düşmanın zıddı olan velidir. Araplar veliyi kullanırken düşmanın zıddı olan manasında neyi kullanmışlar? Düşmanın zıddı manasında kullanmışlar. Yani mesela düşmanın zıddı nedir? İşte biraz önce zikrettik. Bütün yakınlık, dost, ilişki vesaire yani düşman olmayan düşmana zıt ifade eden bütün manaları veli kelimesinin içinde kullanmışlar. Biliyoruz ki i̇bn Manzur'un lisanul Arap diye bir e, geniş bir mucemi var. Yani sözlük manasında, Arapça-Arapça sözlük manasında geniş bir eseri var. Orada i̇bn Manzur Aynı şekilde bunu zaten İbnül Esir de söylüyor. O da bunu da naklediyor. Ee, Arapların veli kelimesini kullandıkları manaları şöyle özetliyor. Nasır, velayet yani nasır yardımcı. Velayet yani işi elinde bulunduran, o işi, iş hakkında tasarruf sahibi olan. Akraba, bundan dolayı amca oğluna mesela ne demişler Araplar? Amca oğluna veli demişler. Mu'tik olana yani azat eden. Köleyken birini azat eden, bundan dolayı bu şekil bir ilişki bağı da var İslam'da. Bir alışveriş şekli, velâ diye bir şey var. O da inşallah zaten fıkhın içinde işlenecek olan konulardan biri. Veya birine iyilik yapan veya birini azat eden vesaire. Rab, mesela velî, Rab'a Araplar böyle demişler. Malik, yani mülkün sahibine seyit olana mesela veli e, demişler. E, yine Araplar mesela sevene, muhib olana, sevene velî demişler. Tabi' olana. Veli demişler e, mesela ve diyor ki bu kelimelerde dikkat edilirse bütün e, hepsi muhabbet ve nusret üzerine kaimdir. Yani bu Veli ve Mevla kelimesinin, velayet kelimesinin, vilayet kelimesinin bütün içerdiği manalar, Arapların kullanmış olduğu manaları topladığımız zaman hepsinin üzerine durduğu ortak nokta nedir? Üzerine durmuş olduğu ortak nokta... E, sevgi ve yardımdır. Muhabbet ve nusrettir. Evet, bunu da bu son kısmı Lisan-ül Arap'tan aktarmış olduk. ya gelince, muadat, yani kitabımızda ismini muadat diye bulan veya bazı itikad kitaplarında muadat diye geçen ama genelde Kuran ı Kerim'de berâ diye ifade bulan kelimenin lügat manası ise Araplar bu kelimeyi insanın genelde yani kullanmış oldukları mana bir şeyden uzaklaşması, yani olumlu veyahut da olumsuz olarak insanın bir şeyden uzaklaşmasını, ondan kurtulmasına ''Bera'e'' veya ''Beri'e'' kelimesini kullanmışlar. Mesela ''Bera'etü zimme'' diyoruz biz, öyle değil mi? Zimmetin ''Beri'' olması, yani zimmetin asıl olanın dışındaki her şeyden uzak olması, ondan uzaklaşması. Bunun için ''Bera'etü zimme'' iyi kullanıyoruz. Mesela insan ''Beri'e minel merat'' Ee, mesela hastalıktan e, kurtuldu yani hastalıktan uzaklaştı önceden vardı daha sonra ondan ne oldu uzaklaştı veya mesela e, beri emine duyun borçlarından uzaklaştı yani borçlarını bitirdi e, manasına berak kelimesini kullanmışlar e, ama genelde içerisinde ifade etmiş olduğu mana e, uzaklaşmaktır yani buuttur e, uzak olmaktır ki zaten yine İstanbullu Arap sahibi İbnül Arabiden diyor ki beri اِذَا تَخَلَّسَ Yani bir şeyden kurtulduğu zaman. بَرِئَ tenazza ve وَتَبَعَدَ İnsan bir şeyden nezih olduğunda, ondan arındığında, تَبَعَدَ ondan uzaklaştığında, Araplar bera kelimesini kullanıyorlar. Yine bera kelimesinin kullanıldığı manalardan bir tanesi ise uyarıdır. Yani bera kelimesinin kullanıldığı manalardan bir tanesi Arap lügatında اِنْذَار Yani bir şeye uyarı ya da bera kelimesini kullanmışlar. Ee, bu sebepten ötürü <gülüyor> o zaman e, genel olarak iyileşmek, uzaklaşmak, e, kaçınmak, e, bir şeyden kurtulmak, arınmak e, uyarı manalarında kullanılmış. Ama aslı nasıl ki velanın aslı sevgi ve e, yardımlaşma üzerine kuruluysa, bera'nın aslı da uzaklaşmak ve uzak olmanın üzerine kuruludur. Bu, buraya kadar zikretmiş olduğumuz kısım Arap lügatındaki kullanımıdır buraya kadar zikretmiş olduğumuz e, kısım Arap lügatındaki kullanımıdır. Şimdi şer'i manasına gelince yani şeriatta velâ ve berâ ne demektir? Öncelikle şunu söylemek lazım. Lügat velâyi ve berâyi belli manalarda açıklıyor diye şeriatın da o manaları alıp şere'i manası olarak kullanması zaruri değildir. Çünkü biz biliyoruz ki daha önceki derslerimizde de bunun örneklerini gördük. Arap lügatında başka manalara gelen, farklı manalara gelen birçok kelimeye şeriat dini olarak, şere'i olarak yani şere'i bir terim olaraktan apayrı manalar yüklemiştir. Mesela buna örnek herkesin bildiği yediden yetmişe namaz kelimesini örnek verdik değil mi? Dedi ki sala kelimesi. Arap lügatında normalde nedir? Ee, Kullanım manası duadır. Mesela zekat kelimesinin Arap lügatında kullanılması arınma ve arttırmadır. Öyle mi? Ama şeriat bu kelimeleri almıştır. Yani avamın ve havasın, herkesin bildiği gibi namaz dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Belli vakitlerde belli fiillerle, belli sözlerle eda edilen bir ibadet türü. Zekat dediğimizde senede bir defa mal belli bir nisaba ulaşıp üzerinden bir sene geçtikten sonra o malda şeriat tarafından belirlenmiş olan hakkı ihtiyaç sahiplerine, yine şeriatın belirlediği sınıflara vermektir mesela. Dikkat ederseniz, lügat manası ile e, şer'i manası arasında bir bağ bulunabilir, bu ayrıdır. Ama motamot şer'i manası, şeriatta terim olarak kullanılması lügattaki manasının neyi değildir? Lügattaki manasının aynısı değildir. Zaten bu dinde sapmanın önüne geçilebilmesi için en temel esaslardan bir tanesidir. Yani ehli sünnet bir konuya yaklaşırken çünkü bir konuyu anlamak o konunun manasını anlamaktan geçer. Yani önce onu güzel tasavvur edeceksiniz ki daha sonra onun üzerine gerekli olan hükmü koyabilirsiniz. Ee, Vela ve bera da böyledir. Bütün şer'i tanımlar, bütün şer'i terimler gibi önce bunun şeriatta ne manaya geldiğini Allah ve Rasûlü'nün bunu ıtlak ettikleri zaman bununla neyi kastettiklerini güzel bir şekilde tasavvur edebileceksiniz ki Allah ve Resulünün istediğini istediğine muvafakat edebilirsiniz. Aksi halde siz Allah ve Rasûlü'nün istemiş olduğu mananın dışında işte lügatta kullanılan veya örfte kullanılan bir manaya giderseniz eğer bu manayı da şeriat kabul etmemişse veya bunu değiştirmişse o zaman ne yapacaksınız? Şer'i olan bir kavrama şer'i olmayan bir mana yükleyeceksiniz. E ne olacak? Günümüzün en büyük problemi olan meseleye düşeceksiniz. Yani kavram İslami olacak ama kavramın yaşanma ve algılayış biçimi tamamen cahili e olacak ki günümüzün meneheş dersinde de ısrarla anlattığımız, vurgu yaptığımız en önemli problemi budur zaten. Yani konuşanlar din adına konuşuyor. Kullandıkları bütün argümanlar dini argümanlardır. Ama pratiğe yansıması, algılayış biçimi, anlayış biçimi kesinlikle Allah ve Rasulünün razı olmadığı e, anlayış ve yaşayış biçimi olduğu gibi bir de Allah Resulü'nün Allah ve Resulü'nün söylediğinin tam zıddıdır. Mesela bunun sebebi nedir? İşte bunun sebebi budur. Kavramın veya bir terimin kendisini İslam'dan alıp içini insanların İslam'ın istemediği bir şekilde doldurması. Bunun sebeplerinden bir tanesi de işte şer'i manasını meselelerin anlamamamak anlamamaktı. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu elbette şer'i mana ile lügavî mana arasında bağ olacaktır. Elbette şere'i mana ile lugavi mana arasında bağ olacaktır. Ama şere'i mananın lugavi mana ile mot bir olması zorunlu değildir. Evet, bu sebepten ötürü nedir? Bu sebepten ötürü e, şimdi şeriatta, şeriat bu kelimeyi ne manalarak kullanmış? Çünkü biraz yani burası niye önemli? Çünkü bir ders sonra veya bu dersimizin sonunda şunu çok bariz bir şekilde göreceğiz ki Allah ve Rasulü kafirleri dost edinilmemesi gerekenleri, dost edinenleri tekfir etmişler. Müslümanları dost edinenleri, yani dost edinilmesi gerekenleri, dost edinenlerin ise imanını övmüş, imanının kemal seviyesine gelen bir iman olduğunu söylemişlerdir. Yani mevzu basit bir mesele değildir. Yanlış bir anlama, yanlış bir uygulama, Allah muhafaza insanı dinden çıkarabilecek kadar hassas bir mevzudur. Dostluk ve düşmanlık mevzusu. Ondan dolayı şeriat, veli edinme dediği zaman, veli edin veya veli edinme dediği zaman biz buradan ne anlayacağız veli edin dediğini dost edinmek veli edinme dediğini ondan beri ol manası. O zaman velayet ile beraat manasını şer'an güzel anlamamız lazım. Mesela nedir birincisi şeriat dost dediği zaman buradan kastı yardımcıdır. Nasir yani yardımcıdır. Niye? Çünkü Allah Teala mesela Şura suresinde ne diyor? Ve ma kana lahum min awliya'a yansurunahum min dunillah. Onlara Allah'ın dışında yardım edecek olan dostları yoktu diyor. Bakın dikkat edersen وَمَا كَنَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ Onlara veliler yoktu. Bu velilerin işi ne? Yani olmuş olsa ne yapacaklar? يَنْسُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ Allah'ın dışında onlara yardım edecekler. Yine Allah Azze ve müslümanlara diyor ki mesela بَلِلَّهُ بَلِ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ nasirin. <ناصرين> Bilakis sizin dostunuz, mevlanız, veliniz Allah'tır ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır diyor. Yani mevladan kastın yardım eden olduğunu ne yapıyor? Açık bir şekilde Allahu Teala söylüyor. Yine mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Pey peygamber aleyhissalatu vesselam'a hitaben diyor ki: "Vala tetahiz minhum veliyen ve la nasira." Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinme. Velayetin manası olarak yine mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eee müminler için ne diyor? Müminler için diyor ki Allah Azze ve Celle وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُوا بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُوا بَعْدٍ Mümin erkekler ve mümin kadınlar bazısı bazısının velisidir. Yani burada kasıt nedir? Birbirine yardım ederler. birbirlerini dost edinir. Yani birbirlerine yardım ederler. Niye? Çünkü bu ayet-i kerimenin sunulmuş olduğu siyak Allah Azze ve Celle'nin cihada teşvik ettiği ve bazı insanların cihattan geri kaldığını ifade ettiği ayetlerdir. Ve burada müminler, müminlerin dostlarıdır e dediği zaman Allah azze ve celle velileridir. Burada kastettiği şey yani müminler, müminlerin yardımcısıdır. Birbirlerine ne yaparlar? Birbirlerine yardım ederler. Yine şeriatın <gülüyor> veli edin veya veli edinme dediği zaman kastı yani sev ve sevmedir. Şeriatın velayet kelimesine yüklediği manalardan bir tanesi nedir? Sevgidir. Allah ayet-i diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ la لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ Ey iman edenler benim düşmanlarımı ve kendi düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onları ne yaparsınız? Onlara sevgi ile onları karşılarsınız. Yani meveddet ile sevgi ile onları ne yaparsınız? müveddet ile sevgi ile onları karşılarsınız. Yine mesela Allah Celle, Tövbe suresinde ayet-i diyor ki Euzu billah ya eyhellezina amenu la tattahizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'en in istahabbu'l kufra ala'l iman ve men yatawallahum minkum fa ulai ey iman edenler babalarınızı kardeşlerinizi evliya edinmeyiniz veliler edinmeyiniz dikkat edin in iman eğer küfrü imana tercih ederlerse yani küfrü imana karşı severlerse istahabbe dikkat ederseniz e, kelime zaten hub hub'dan geliyor yani sevgiden e, geliyor kim de sizden onları dost edilirse, o zalimlerin ta kendisidir şimdi buraya dikkat edelim kulun imkanu ebuqum ve ebnaukum ve ihwanukum azwajukum me'ashiratukum ve emvalun ihtalaftumuha ve ticaretun tahşunuk kasadaha ve masakin terdunha ahabb ileykum min Allah ve resulih ve jihadin fi sabilihi Fetrebescu, fetrebescu, hasta yâti Allahu ve amre, Allahu la yehdi al qomul fasikin. eğer sizin babalarınız, eğer sizin oğullarınız, kardeşleriniz, bu ezvacukum hanımlarınız, aşiretiniz kazanmış olduğunuz mallar, zarara uğramasından korkmuş olduğunuz ticaretiniz, razı olduğunuz evler, Allah'tan, Rasulü'nden ve cihattan, onun yolunda cihad etmekten daha sevimli gelirse, Allah'tan, Resulünden ve cihad etmekten daha sevimli gelirse. Bakın dikkat edin 23. ayette Allah Azze ve Celle dedi ki onları dost edinmeyin, evliya edinmeyin. Daha sonra yani bunlar size Allah yolundan daha sevimli gelirse, yani bunları terk edip cihadı, Allah'a, Rasûlü bunları dost edinirseniz ki burada sevgi manasına kullanılmıştır, o zaman Allah'dan e, Allah'ın emri gelinceye kadar gözetleyin. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah fasıklar grubunu ne yapmayacaktır? Allah Azze ve Celle, fasıklar grubunu hidayet etmeyecektir, e, diyor Allah Azze ve Celle. O zaman nedir? Bunun manalarından bir tanesi de e, sevgidir, yani sevmektir. Evet. Yine şeriatın bu kelimeye yüklemiş olduğu manalardan bir tanesi itaat, itaat ve tabi olmalıdır. İtaat etmek ve tabi olmadır. Mesela Allah Azze ve Kur Kerim'de Kur'an'ın diyor ki: "Veme yuşaqi Rasule mİmda'dıma tabiyyana hulhuda ve ittabiyya". غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيره kim Allah resulüne ve müminlerin yoluna kendisine hidayet belli olduktan sonra muhalefet eder ve yitbi'a gayra sabilil mu'minina ve müminlerin yolundan başka bir yola ittiba ederse tabi olursa bakın dikkat edin ve yitbi'a gayra sabilil mu'minina nulehi ma tawalla نُوَلِّهِ Biz onu yönlendiririz. Ma تَوَلَّا Onun kendisine tabi olduğu şeye biz onu ne yaparız? Biz onu yönlendiririz. Bakın burada ittiba ile teveli Allah ne yapıyor? Yani نُوَلِّهِ مَا يَتَّبِعِ demiyor. نُوَلِّهِ ma تَوَلَّا diyor Allah azze ve celle. Onların o tabi olmasına işareten. Yine mesela Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَدِلُوا فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ şeytan وَيَتَّبِع Kutib aleyhi ennehu men tawallahu feennehu yudl. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah hakkında ilimsizce tartışır ve her aşırı şeytana, inatçı şeytana tabi olur. Onun üzerine yazılmıştır ki kim ona tabi olursa o onu saptırır diyor Allah azze ve celle. Tabi burada dikkat edin. Ve yetbi kullu şeytanin marit kutib aleyhi men tawallahu feennehu yudl. Yani o her e, inatçı olan şeytana tabi olur ve yettebi' diyor. Daha sonra bir sonraki ayette Allah Azze ve Celle diyor ki ''Kutiba aleyhi'' onun üzerine yazılmıştır ki ''Ennehu men tevellâhu'' Yani kim onu tawallahu, kim ona tabi olursa Çünkü bir önceki ayette bunu yettebi' diye e, zikretti. Burada ise tevellih e, diye zikretti. O zaman tevellih İslam'da ne manaya geliyor? İslam'da tabi olma manasına geliyor. Mesela Allah Azze ve Celle yine Kur'an-ı Kerim'de itaat manasına kullandığı yerde ne diyor mesela şeytan için? اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ adu Siz ve onu, onu ve onun zürriyetini size düşman olmalarına rağmen benim dışında dostlar mı ediniyorsunuz Ediyor Allah. Azze ve Celle. Burada dostluktan kasıt nedir? Şeytana itaattır. Öyle mi? Çünkü insanın şeytanı dost edinmesi, insanın şeytana ne yapmasıdır, itaat etmesi, ona tabi olmasıdır. Yine mesela Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor. E diyor ki mesela, eee fariqan hada ve fariqan hakqalehim iddalale. İnnehum ittahadhuş şeyatin eulyâ min dunillah ve yahsabun enhum Bir fırka hidayet buldu, bir fırka ise delalete düştü. Onlar şeytanı dost edindiler ve güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlar, diyor Allah Azze ve Celle. Şeytanı dost edinmek nedir? Yani bu konuda şeytana tabi olmak, bu konuda şeytana itaat etmektir. O zaman şeriat bize dost edin veya dost edinme dediğinde bunun içindeki manalardan biri de nedir? Tabi ol, itaat et, tabi olma, itaat etme. Dost edinme dedikleri için nedir? Dost edinme dedikleri için de bu geçerlidir. Yine şeriat, lügatta <gülüyor> var olan yakınlık, yakın olma manasındaki akrabalık bağına velâ kelimesini veya onun türevlerini ne yapmıştır? Kullanmıştır mesela. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, Allah ve ayet-i diyor ki وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِي وَلِيِّهِ سُلْطَانًا Kim mazlum olarak öldürülürse yani hak etmediği halde öldürürse, biz onun velisine, burada velisinden kası nedir? Yani onun akrabasına, onun yakınına ne yaptık? Bir sal, e, sultan verdik. Yani o karşı tarafa işte kısastır, diyettir vesaire sultan verdik diyor mesela. E, bu yönden yani bu yakınlığı ifade etmesi açısından mesela İslam e, kadının işini elinde bulundurana e, mesela babasına veya amcasına veya dedesine veya erkek kardeşine veli diyor mesela. Öyle değil mi? Veyahutta miras hukukunda e, İslam insanın miras bıraktığı akrabalarına vela veyahutta veli kelimesini kullamışa Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de elhiku'l feraide bi ehliha. Yani e, mirası ehline ne yapınız? E, ekleyiniz, yetiştiriniz. Ne demek bu? Yani Allah kime belirlemişse Kur'an-ı Kerim'de onlara haklarını ne yapınız? Veriniz. Fe ma baqiya liuli rajulin zekr. Yani arta kalan, fazla kalan ise nedir? erkek olan şeyler içindir, akrabalar içindir diyor. Mesela Resûlullah bunu e, söylüyor. Yine mesela yönetim manasında İslam bunu ne yapmıştır? İslam o yönetim manasını, lugatta var olan yönetim manasını kabul etmiştir. Yani insanın ki bu zaten aslında tabi olma, itaat etmenin içindeydi. Orada zikretmedik ama burada zikretmiş olalım. Yani bunu da oraya ekleyebiliriz. Hani tabi olma, itaat etme manalarının biri de mesela İslam veliyül emir demesiyle mesela İslam da emir diyor mesela ya yülden âmin u atiğullah ve atiğü Rasûl ve ul ul diyor mesela emrin sahiplerine yani tasarruf hakkını elinde bulundurana ne yapın itaat edin diyor e Allah Azze ve Celle ve o da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela geçen merheş dersimizde uzun uzun anlattığımız gibi değil mi elâmin veliye alīhi walīn hani dikkat edin birinin üzerine bir veli tayin edilirse yani bir yönetici tayin edilirse ediyordu mesela. Niye? Çünkü yöneticiye itaat edildiği için, yönetici yönetilenlerin işini ve emrini elinde bulundurduğu için İslam velayeti bu manada da ne yapmıştır? Velayeti bu manada da e, kullanmıştır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken mesele ise şudur. E, bera nedir o zaman? Yani muadat ve bera nedir? Muadat ve bera kelimesi şeriattaki manası Vela için zikrettiğimiz bütün manaların tam tersidir. Yani mesela diyelim ki örnek veriyorum. Bunu en güzel nereden şey yapabilirim? Mesela biz dedik ki örneğin, sevmek. Yani İslam, kafirlerden beri ol dediği zaman bunun şer'i manası nedir? Yani onları sevme. Kafirlerden beri ol, yani onlara yardım etme. Kafirlerden beri ol, yani onları ne yapma? Yani onlara tabi olma yani onlara itaat etme mesela kafirlerden beri ol onlarla bir yakınlık bir arkadaşlık bir sırdaşlık ilişkisine girme e mesela diye İslam ne yapmıştır tam vela için koymuş olduğu manalar bera içinde ne yapmıştır bera içinde tahakkuk etmiştir mesela e, örneğin diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı yerlere baktığımız zaman özellikle kim kullanıyor bu kelimeyi ee, i̇mam yani peygamberlerin de imamı olan o İslam ümmetinin de imamı olan tek başına ümmet olan İbrahim Aleyhisselam. Öyle değil mi? Mesela İbrahim Aleyhisselam e, şeylere kendi kavmine konuştuğu zaman ne diyordu mesela inna buraa'u minkum ve min Biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz mesela. Bakın dikkat edin burada biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beri diyor mesela e, Hazreti İbrahim. Öyle değil mi? Burada kasıt nedir? Yani sizden ve sizin itikadınızdan beriyiz, uzakız. öyle mi? Yakın değiliz biz size. Yani burada aramızlarında bir düşmanlığın olduğunu, hissi ve manevi hem bedensel anlamda hem de uzaklık anlamında aralarında manevi bir uzaklığın olduğunu ne yapıyor? Manevi bir uzaklığın olduğunu e, Hazreti İbrahim onlara e, hissettiriyor. Mesela yine diyelim Hz. İbrahim kendi kavmi için ne diyordu? أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي illa Şey, estağfurullah, şeyde Hz. İbrahim kendi babasına ve kavmine hitap ederken onlara diyor ki mesela ayet-i kerimenin tam Arapçası aklıma gelmedi. E ve iz qala ibrahim li abiyi ve kavmihi innani bara'u mimma ta'budun. Yani hani İbrahim kendi babasına ve kendi kavmine demişti ki ben sizden sizin ibadet ettiklerinizden sizden yok sizin ibadet ettiklerinizden beriyim demişti mesela bunların hepsi ne var içerisinde hep içindeki bütün manalar var yani sevgisizlik yani düşmanlık ve bugus var yani ben sizin gibi mesela ne yapmam ben sizin gibi onlara tabi olmam mesela yine Hazreti İbrahim babasına ne diyordu örneğin Meryem suresinde ya elbitti inni akafu ayya messeka azabu min alrahmani fatakuna l-shaytani waliyya ey babacığım ben ne yapıyorum ben e, sana e, şeyden rahmandan bir azabın dokunmasından korkuyorum ki sen şeytana ne olmayasın? Sen şeytana dost olmayasın diye. Şimdi Hazreti İbrahim bunu söylediği zaman sen ona dost olmayasın. Akabine çünkü ne diyordu? Akabine ben seni de e, kavmi taptıklarınızı da Allah'tan dışında dua ettiklerinizi de ne yapıyorum? İ'tizan ediyorum. Yani uzaklaşıyorum. Hani bir sevgi yoktur, bir mutabaat yoktur, bir benzeşmek yoktur e, vesaire. Yani sözün özü Dera kelimesini içerdiği bütün manalar, İslam'ın vela' kelimesine yüklemiş olduğu bütün manaların neydir? İslam'ın vela' kelimesine yüklemiş olduğu bütün manaların hemen tam zıddıdır. Hatta Şeyhülislam İmteziyye diyor ki: El velayetu dittul adawa. Velayet nedir? Velayet adavetin tam zıddıdır. Yani düşmanlığın, düşman edilmenin tam zıddı. Ve asl velayeti el mahbbe wal qurb, wal yut qurb. Yani velayetin aslı velayetin Aslı muhabbet ve yakınlıktır. Dost edinmenin muvalanı aslı budur. Ve asıl adaveti elbugdu ve elbugut. Adavetin aslı ise yani beranın aslı nedir? Buguttur, yani kindir ve bugu düşmanlıktır ve buguttur ve uzaklaşmaktır. Öyleyse nedir? Öyleyse bu zikretmiş olduğumuz lugat manası. Ve akabine zikretmiş olduğumuz neydi? Akabine zikretmiş olduğumuz e, şer'i manasıydı. Şimdi konumuza girmeden önce, çünkü konumuzun içerisinde geleceği için bu zaten girişi, girişleri bunun için yapıyoruz. Yani daha sonra konu içerisinde yeri geldiğinde konuyu dağıtmadan mukaddimede zikretmiş olduğumuz o e, kısa işaretlere dönüp hatırlatabilirim Hani zikretmiştik ya e, diyebilelim diye. Bakın İslam dini özellikle mesela Aşırılık e, demiş olduğumuz mefhumdan uzaktır. Yani İslam tefritten uzak olduğu gibi İslam ifrattan da uzaktır. İslam gevşekliği, amelsizliği, ciddiyetsizliği kabul etmediği gibi İslam aşırılığı, Allah'ın yüklediği sorumluluktan fazlasını yüklenmeyi ve insanlardan beklemeyi. Yani aşırılık demiş olduğumuz şey, İslam bundan da aynı şekilde nedir? İslam bundan da aynı şekilde beridir. Tabi aşırılık derken, aşırılık derken İslam bunu ''guluv'' diye ifade etmiş. İslam aşırılığı ''guluv'' diye ifade etmiş. Yani ''guluv'' diyor mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''İyyâkum vel guluv'' ''Amana'' diyor ''guluvdan aşırılıktan sakının'' ''fe innehu ehleke men kâne qâblekum'' Çünkü o sizden öncekleri ne yaptı? O sizden öncekleri helak etti diyor mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte ''helekel mutanattîun'' diyor mesela üç kere üst üste mutanattî olanlar helak oldu. Yani aşırı gidenler, işleri çok kurcalayanlar ne oldular diyor Aleyhisselatü Vesselam? helak oldu diyorlar mesela. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Mesela Yani yakınlaştırın, orta yolu tutturun, müjdeleyici olun diyordu. Öyle değil mi? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Mesela Resulullah aleyhissalatü vesselam nefret ettiricileri, nefret ettiricileri kınıyordu. Öyle değil mi? Ey insanlar sizin içinizden nefret ettiriciler vardır diyordu. Yani biz genel olarak neyi biliyoruz? Biz genel olarak biliyoruz ki İslam dini hem kitapla hem sünnetle hem de pratik hem teorik hem pratik olaraktan tefriti ve gevşekliği reddettiği gibi aşırılığı da reddetmiştir. Lakin bu aşırılık yani bugün bazıların elinde oyuncak olduğu gibi her birinin bir başkasına aşırı demiş olduğu anlamıyla değil Kur'an ve sünnette varit olmuş olduğu şekliyle aşırılık nedir? İslam'da men edilmiştir. E şimdi siz hatırlıyorsanız biz daha önce şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki Allah Azze ve Celle hüküm koyanların en güzel hüküm koyanıdır. Söz söyleyenlerin en doğru söz söyleyenidir. Öyle değil mi? E ver, vermiş olduğu hükümler, yapmış olduğu teşkiler içinde bütün hikmetleri barındırandır. Neden? Çünkü yaratan, arka planını bilen, öncesini sonrasını bilen tek kimdir? Tek Allah Azze ve Celle'dir. Bundan dolayı Allah İslam'da bir şeyi emrettiğinde veya da İslam'da bir şeyi nehyettiğinde ona giden yolları da kapatmış veyahut da ona giden yolların kapatılması şeriatta gözetilen gayelerden bir tanesidir. Mesela örnek olarak söyleyelim. Misal diyelim ki Allah azze ve celle öyle mi? Kendisinden başkasına dua başkasına dua edilmesini, kendisinden başkasının kutsal olduğuna inanılması, kendisinden başkasından fayda ve zarar beklenilmesi bunu yasaklamıştır. Öyle değil mi? Direkt yasaklamış, şirk olduğunu beyan etmiş ve Kur'an-ı Kerim'de bunu yapanların da müşrik olduğuna hükmetmiştir. Güzel. Ama aynı şekilde Allah Azze ve Celle İslam ümmetini, önceki ümmetler hangi yollardan bu küfre şirke gittiyse onların önünü ne yapmıştır? Onların önünü de kapatmıştır. Yani giden yolların önünü de ne yapmıştır? Giden yolların önünü de kapatmıştır. Misal mesela örnek olaraktan diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Lanet olsun Yahudilere ve Hristiyanlara. Atadılar peygamberlerinin kabirlerine Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Yani peygamberlerin kabirlerinin üzerine mescit yaptılar. Sonra ne yaptılar? Orada e, e, ibadet etmeye başladılar. Şimdi peygamberin kabrinin üzerine mescit yapmakta İslam bunu nehyetmiş. Böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez. İşte bu günlerde var ya bir mezar var. Mezarın üzerine türbe yapmışlar. Millet giriyor içinden namaz kılıyor. E mesela bu şekilde. Niye peki hiç bunu düşündünüz mü? Çünkü o kabirde yatan adamın üzerine namaz kıla kıla zamanla insanlar onun kutsal bir şey olduğuna inanıyorlar. Zamanla o mekana girdiklerinde ayrı duygular hissetmeye başlıyorlar. Ve derken artık ondan umuyorlar, ondan istiyorlar. Önce onu Allah'a aracı kılıyorlar. Allah'ım onun yüzüsü hürmetine ver diyorlar. Zamanla madem bu kadar mühim bir zattır ondan isteyelim mutlaka o da bize verebilir e diyorlar. Ve ondan istemeye başlıyorlar. Şimdi İslam bunu bildiği için, İslam bunun önünü tamamen ne yapıyor? Kapatıyor, muskadır, nazar boncuğudur vesaire bu tip büyük şirklere insanları götürdüğü için İslam bunu en ağır lafızlarla, en ağır ifadelerle ne yapıyor? Yasaklıyor. Allah'tan başkasına yemin etmek mesela. O yemin edilen şey insanın yanında her zaman nedir? Sen bir şeyin üzerine yemin ediyorsan o senin yanında bir makamı, bir mevkisi var demektir. İslam bunu bildiğinden dolayı bu daha ileride daha kötü bir şeye götürmemesi için İslam bunu yasaklıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile mesela sahabesinin Hristiyanların Hazreti İsa'daki durumuna düşmesinler diye ne diyor ben de Allah'ın kulu ve Resulüyüm ben İsrail'in İsa'da aşırıya gittikleri gibi siz de bende aşırıya gitmeyiniz mesela diyor bunu niye anlattık şunun için anlattık yani İslam bir şeyi yasaklamışsa ona giden bütün yönleri de Beraberinde yasaklamıştır. Şimdi tabi herkesin kafasında şöyle bir soru verirdi hemen. Bunun bizim konumuzla alakası ne? Bakın arkadaşlar eğer İslam, gulu demiş olduğumuz şeyi yasaklamışsa, ''aşırılık'' demiş olduğumuz şeyi yasaklamışsa, buna giden bütün yolları da ne yapmıştır? Buna giden bütün yolları da beraberinde yasaklamıştır. Son dönemlerde yani bunu hissettiğimiz için veya görüldüğü için ee, dikkat çekmek istiyorum. Bu İslam'daki yasaklanan aşırılığa insanları götüren yollardan bir tanesi maalesef velâ ve berâ anlayışının tam anlaşılmamasıdır. Velâ ve berâ anlayışının tam anlaşılmamasıdır. Yani bazı Müslümanlar velâ ve berâ konusunun İslam'daki ehemmiyetini fark edince gerçekten de ehemmiyetlidir. Dinin usulündendir. E, burada biraz aşırı gidip hassas olmaya çalışınca o hassasiyet bu defa onları vela la hassasiyet onları neye götürmüştür? Maalesef. Yani istenmeyen bir şeye İslam'ın aşırılık kabul ettiği. Yani Allah'ın kısmi veya tamamen dost tutulmasını istediklerine karşı bir bera uygulanmaya başlamış. Allah'ın bera yani düşman edilmesini istediği insanlara ise Allah'ın istediğinden fazlası uygulanmıştır. Böyle olunca da tabi buna ne yapmak lazım? Buna dikkat çekmek lazım. Çünkü eğer aşırılık şeriatın nehyetmiş olduğu şeylerdense bizi buna götüren bütün yollara da ne yapmamız lazım? Bizi buna götüren bütün yollara da dikkat etmemiz lazım. Peki niye Vela ve Bera gibi e, aslında ehli Sünnet alimleri tarafından bütün sınırları çizilmiş olan çok doyurucu bilgilerin verilmiş olduğu bir konu niye bazı Müslümanları aşırılığa, İslam'ın hoşnut olmadığı e, bir noktaya getiriyor? Bunun bazı sebepleri var. Yani bunlar da özellikle zikredeceğiz ki tabi bunlar nedir? Bu sebepler çoğaltılabilir. Siz daha iyi gözlemleyip daha güzel maddeler tespit edebilirsiniz. Ama işte ortamlarda, müslümanlarla diyaloglarımızda, konuşmalarımızda bunu bariz bir şekilde fark ettik. Birincisi, velâ kelimesinin lügat manası üzerinde yoğunlaşıp, şeriatın yüklemiş olduğu manalar veya şeriatın velâ ve berâ sınırından çıkardığı şeyleri görmezden gelmek. Yani mesela örnek olarak, misal. Şimdi lugat manası çok geniştir. Öyle değil mi? Biz ne dedik? Dedik ki mesela vela'nın lugat manasından bir tanesi nedir? Yakınlıktır. Yakın olmaktır. Öyle mi? Şimdi bu yakınlığın içine aklınıza gelebilecek her şeyi sokabilirsiniz. Yani birinin yüzüne gülümsemek. Öyle mi? Birinin işte yanın biriyle beraber aynı evde oturmak. Mesela aynı evde oturmak, yani bir müşrikle beraber aynı evde beraber oturmak veya aynı apartmanda oturmak Lugat olarak e, vela yakınlıktır, böyle yapan müşri veli edinmiştir, müşri veli edinen de dinden çıkmıştır mesela. Böyle bir mantık insanı aşırılığa götürür. Peki burada aşırılığa giden nokta neresi dikkat ederseniz? Lugat manasının üzerinde yoğunlaşmak. Tamam doğrudur, e, yakınlık e, lugat manasındandır. Şer'i manasındandır da aynı zamanda ama bir bakalım şer'iat her yakınlıkla insanları kafiri dost edinen ve dinden çıkan konumuna mı sokmuş yoksa koyma, e, sokmamış mı e, mesela? Örneğin diyelim ki sevgi misal yani e, sevginin mesela lügat manasından biri sevgiydi, şer'i manasından biri de sevgiydi öyle değil mi? Yani e, sevgi o zaman kafire karşı beslenen her sevgi insanı dinden e çıkarır. Olur mu? Yani biri anne babasına sevgi gösterdiği zaman bir başkası hemen bu lugat ve şer'i manasını mücerred alıp işte sen anne babanı sevdin. E dinden çıktın mesela. Hayır. Anne babaya fıtri olarak insanın içerisine bir sevgi yerleştirilmiştir zaten. Bu insanın elinde olan bir şey değildir. Mesela İslam bir Yahudi veya Hristiyan kadınla evlenmemizi bize mübah kılmıştır, öyle değil mi? E biz mübah bir Yahudi kadınla evlendiğimizde e nefret ettiğin, buğz ettiğin, uzak olduğun bir kadınla aynı hayatı, aynı e çok affedersiniz, aynı yatağı paylaşmıyoruz, öyle değil mi? E bu bize neyi gösterir? Bu bize gösterir ki demek ki bunların bir sınırları var. Yani şeriatın bunlara nereye kadar sınır getirdiğini ne yapmak lazım? Görmek lazım. Bu sınırlar gözetilmeyince maalesef mutlak sevgi, mutlak yakınlık, mutlak beraberlik, mutlak benzerlik Mesela e, gibi e, hemen e, ne yapılmıştır? İnsanlar e, dinden çıkarılmıştır. E tabi bu da ne olmuş? Yani vela beraya dikkat edeceğiz diye Allah'ın dostuğun dediği insanlara insanlar düşman e, olmuşlar. Bu da nedir? Dinde insanları aşırılığa götürmüş. Yine ikinci bir e, sebep bu konuyla çok yakından alakalı olan diğer konular hakkında hiç bilgi sahibi olmamaktır. Mesela adalet mefhumu. Öyle mi? Adalet mefhumu. Mesela iyilik mefhumu, vefa mefhumu, sosyal münasebet mefhumu, kafirlerin kalbini İslam'a ısındırma mefhumu mesela. Bunlar hepsi ve la direkt o alakalı meselelerdir. Yani İslam kafire karşı düşmanlığı buğzu emretmekle beraber bazı durumlarda kafirin kalbini İslam'a ısındırmak için Adil davranmayı, ona vefalı olmayı, onun güzel özelliklerini zikretmeyi mesela ona hediye vermeyi, hastayken onu ziyaret etmeyi ki bunlar hepsi gelecek, bunları da meşru kılmıştır mesela. Hangi kafir tabi şart getirmiş İslam'a ve Müslümanlara savaş açan veya savaş açanların yanında olmayan kafir mesela. Ama bunu anlamayan insan mesela yani yaşadığımız veya duyduğumuz, gördüğümüz şeyi söylüyorum. Örneğin diyelim ki bir kardeşimizin ailesi müşiktir. Yani Allah Azze ve Celle uluhiyyette, rububiyette şirk koşuyor. E, lakin ama İslam'a düşman değildir. Ona destek veriyorlar, itikadına destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. E, mesela bu kardeş de onlara bundan dolayı sosyal noktada iyi davranıyor. Bir başkası bunun velâ ve berâya gireceğini, bunun küfre gireceğini e, söylüyor mesela. Bunu yaparken de neye dayanıyor? Velâ berâ'nın lügat manası. velâ berâ'nın şeriattaki o genel zikredildiği manalar ama şeriatın Farklı naslarla getirdiği kayıtlar veya lügat manasının mota mot almak zorunda olmadığı ilkesini görmemezlikten geliyor mesela. E tabi böyle olunca da maalesef ve maalesef meselelerin anlaşılmaması, meselelerin kapalı kalması ve aşırıya gitme söz konusu oluyor. Üçüncü mesele ise yani bunları çünkü anlatacağız sadece madde madde zikrediyorum. Yani konuyla yakından alakalı olan ikinci maddemiz buydu. Birincisi neydi? E, Lugat manası esas alındığı için, öyle mi? İkinci sebep, aşırılığa götürmesi. ikincisi konuyla yakından alakalı olan. Adalet, iyilik, sosyal münasebetlerin nasıl olması gerektiği, müellefetil kulub, davet, kafirlerin kategorilere ayrılması, harbi olan olmayan, Müslümanlara destek veren vermeyen mesela, bu gibi konular hakkında bilgi sahibi olmamak, insanları burada nereye götürüyor? Maalesef aşırılığa götürüyor. 3 Yine şeriatın ıtlak ettiği ibareleri olduğu gibi alıp, kendi anladığı şekilde içini doldurmak. E, bu da nedir işte sevgiye? Hemen mutlak sevgi, itaate mutlak itaat, tabi olmaya mutlak tabi olma, yardıma mutlak yardım. E, mesela gözüyle bakıp e, bu konuda aşırıya gitme. Hayır, şeriat bunlara tafsilat getirmiştir, e, bunların tafsilatı vardır ve bu tafsilatlar olduğundan dolayı bunların gözetilmesi gereklidir. Burada ne babından zikrettik? Bunu da şu baptan zikrettik. Yani İslam, e, İslami kavramları hayata geçirirken itikatta ve pratikte aşırılığa götüren bir şey zuhur etmişse hemen onun önünü ne yapmak lazım? Hemen onun önünü almak, onu beyan etmek ve bu hastalık veyahut da bu problemi güzel bir üslupla e, anlatım şekliyle bunu izale etmek bizim üzerimize nedir? Bizim üzerimize gerekli olan şeydir. Evet, burada duralım inşallah. Bir dahaki dersimizde Allah Azze ve Celle izin verirse kaldığımız yerden devam edelim. Bu ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.